O ana kadar bir ağacın altında yarı gizlenmiş bir durumda oturan biri yavaşça doğruldu. Dizlerine kadar uzanan açık mavi ipek bir tünik ve beyaz bir beluci şalvarı içinde genç bir kadındı bu. Alev alev yanan çekici bir yüzü, kalın, kırmızımsı dudakları güzel fakat tuhaf bir şekilde bulanık gözleri vardı. Kirpiklerine rastlık sürmüştü. Kör diye eğilip fısıldadı bana Ali Ağa. Fransızca olarak... Ama eşi bulunmaz bir şarkıcıdır o. Onun bir halk şarkıcısı olarak İran'da hemen hemen fahişelerle aynı kategoriye konulan bir kıza gösterdiği ince, saygılı tavır beni oldukça duygulandırdı. Bu kadın Tahran'ın soylu hanımlarından biri de olsa bundan daha iyi davranılmazdı. Üçümüz de halının üzerinde oturuyorduk. Ali Ağa, afyon çubuğunu hazırlamakla meşguldü. Beluji kızla konuşuyordum ben kör olmasına rağmen derin bir ruh dinginliği içinde bulunan insanların neşesiyle gülebiliyordu. Yüksek sınıftan bir hanımefendinin sıkılmadan söyleyebileceği türden zarif, zekice nükteler yapıyordu. Ali Ağa, afyon çubuğunu hazırlama işini bitirince, kibarca kızın elini tutup, bak dedi. Bu yabancı, bu Avusturyalı misafirimiz senin şarkılarından birini dinlemekten büyük mutluluk duyacaktır şüphesiz. Üstelik eminim, Beluci şarkısı nedir? Henüz hiç işitmemiş. Ali Ağa'nın uzattığı udu alıp telleri tıngırdatmaya başladığı zaman, Ama yüzünde derin, uzak ve hülyalı bir mutluluk okunuyordu. Derin, boğuk içe işleyen bir sesle söylediği Beluci göçebe şarkısı, ılık dudaklarından hayatın kendi yankılanışı gibi dökülüyordu. Ali Ağa'nın mektubuna dönüyorum. Şimdi düşünüyorum, acaba hatırlıyor musun kardeşim, Değerli dostum, sizinle deş Lut'ta birlikte yolculuk yaptığımız o eski günleri ve hatırlıyor musun Beruci haydutlarıyla girişmek zorunda kaldığımız o ölümcül kavgayı? Hatırlıyor muyum? Ali Ağa'nın bu safça sorusuna içimden gülüyor ve kendimi Ali ile birlikte ıssız bucaksız kıraçlarıyla Berucistan'dan başlayıp ta İran'ın yüreğine kadar uzanan o çıplak çölde, Kuş uçmaz, kervan geçmez, Deşti Lut'ta görüyorum. Bu çölü aşıp, İran'ın en doğudaki eyaleti olan Sistan'a varacak, oradan da Afganistan'a uzanacaktım. Kirman'dan geldiğime göre, izleyeceğim başka yol da yoktu zaten. Bize refakat eden Belucî jandarmalarla birlikte, deve kiralamak ve önümüzdeki uzun yol için erzak satın almak için, çölün yamacında yeşil bir sahada mola verdik. Geçici karargahımız, Hint-Avrupa Telgraf İstasyonu'ndaydı. İri yarı, keskin bakışlı istasyon sahibi, hemen hemen gözünü hiç ayırmıyordu benden. Ve bakışlarıyla tartarcasına, tepeden tırnağa süzüyordu beni. ''Şu adama dikkat et.'' diye fısıldadı Alia. ''Bir haydut o. Onu tanıyorum. Ve o da bunun farkında. Daha birkaç yıl öncesine kadar gerçek bir soyguncuydu kendisi. Yeteri kadar para toplayınca namuslu bir hayata döndü güya.'' Ama aslını sorarken, eski haydut arkadaşlarına silah satarak kesesini dolduruyor şimdi de. Onu enselemek için sadece küçük bir fırsat kolluyorum. Gel gör ki, herifçi oğlu kurnaz, su Senin Avusturyalı olduğunu işitince fazla heyecanlandı. Büyük savaşta bazı Avusturyalı ve Alman ajanlar, bu yörede yaşayan kabileleri İngilizlere karşı ayaklandırmaya çalışmışlardı. Yanlarında, İçleri altın dolu çantalar vardı onların. Bu dostumuz da şimdi sanıyor ki o Almanlar ya da Avusturyalılar gibi senin de ceplerin ve çantaların dolu. Ne var ki herifin kurnazlığı işimize yaradı. Bana bölgenin en iyi binek develerinden iki tane buldu. Günün öteki bölümü su tulumlarımızın doldurulması, deve yönünden yapılmış giyecekler, pirinç, tereyağı ve çöl yolculuğu için gerekli diğer öteberinin teminiyle geçti. Ertesi gün öğleden sonra yola çıktık. Ali ağa yanındaki dört jandarmayla birlikte gece için uygun bir kamp yeri bulmak üzere önden gitmeye karar verdi. Ve onların deve kervanı çok geçmeden ufkun oralarda gözden kayboldu. Geride kalan İbrahim, ben ve beşinci jandarma daha yavaş adımlarla devam ediyorduk yolumuza. İnce bacaklı develerin garip rahvan yürüyüşüyle, benim için bu yepyeni bir şeydi o zaman, Salına salına gidiyorduk. Önce seyrek sarı ot kümeleriyle benek benek kum tepecikleri arasında, sonra da uçsuz bucaksız, sessiz, boz renkli, bomboş bir düzlükte. Öylesine boş ki, siz yürüdükçe mesafeler ufka doğru akıyor. Ufka doğru düşüyorlar adeta. Çünkü bakışlarınız üzerinde karar kılmak için bir tek sırt, bir kaya parçası, bir çalı, Hatta bir tek yaprak ot bile bulamıyorlar görüş alanı içinde. Tek bir hayvan sesi işitilmiyor. Ne kuş cıvıltısı ne de sessizliği bir ucundan kemiren bir böceğin çıtırtıları. Önünde hiçbir engel bulunmayan rüzgar bile ses çıkarmadan alçaktan yalıyordu boşluğu. Ve yürümüyor bu kayanın uçurumdan yuvarlanışı gibi her adımda bir kez daha düşüyorduk önümüzde açılan bu uçsuz bucaksız boşluğa. Bir ölüm sessizliği değildi bu. Henüz doğmamış olanın, henüz varlık alanına çıkmamış olanın sessizliği. İlk sözden, kelamdan önceki zamanın sessizliğiydi bu. Ve sonunda söz oldu. Sessizlik bir ucundan kırıldı. Bir insan sesi, sınırsız sessizlik içinde hiçliğin kanat çırpışı ya da bir böceğin cıvıltısı gibi çınladı ve havada öylece asılı kaldı. Bu ses kum denizinin üstünde yüzen bütün öteki şeylerden, bütün öteki seslerden öylesine apayrı, öylesine açık ve ortadaydı ki, onu sadece işitmiyor, görüyordunuz da sanki. Bizim, Belüci askerin sesiydi. Göçebe günlerinden kalma bir şarkı söylüyordu. Anlayamadığım, sıcak, yumuşak sözcüklerin hızla peş peşe terennümünden ibaret, şarkıyla tirat arasında bir rapsoli. Beluci’nin sadece birkaç ton üzerinde, Bir tek perdede uzayıp giden sesi, boğazdan kopan tali nameleri dalga dalga aşıp örterek, aynı temanın tekrarı ya da çeşitlemeleri halinde gittikçe yükseliyor ve sonra umulmadık bir duygu zenginliği içinde, açık, geniş ve düz namelerle, içinde yankılandığı çöl gibi düz ve sınırsız namelerle alçalıp yayılıyordu. Üzerinde şu anda yol aldığım çöl parçası, Ahmet'in çanları adıyla anılıyordu. Yıllar yıllar önce Ahmet isimli biri tarafından yedilen bir deve kervanı, çölün bu kısmında yolunu kaybetmiş ve develer ve deveciler hepsi susuzluktan can vermişler. Söylendiğine göre kaybolan bu efsanevi develerin boyunlarına asılı çanların sesi, o gün bugün yöreden geçen yolcular tarafından zaman zaman işitilir, Ve bu meşhum çan sesleri, dikkatsiz yolcuları yollarından ayırarak çölün derinliklerine çeker, ölüme sürüklermiş. Gün batımından kısa bir süre sonra Ali Ağa ve yanındakilere yetişip, kahur çalılarıyla kaplı bir alanda kamp yaptık. Kuru dallarla hemen bir ateş yakıldı ve çay yapıldı. Bu arada Ali Ağa, afyon çubuğunu tütürüyordu. Develer ile doyuruldu ve çevremizde bir daire oluşturacak şekilde çöktürüldü. Jandarmalardan üçü, çevredeki kum tepelerine gözcülük yapmakla görevlendirildiler. Çünkü bulunduğumuz mıntıka, o günlerde denildiğine göre, korku saçan çöl şeytanlarının, güneyli vurguncu beluji çetelerinin cirit attığı bölgenin içindeydi. Ali Ağa, afyon çubuğunu bitirmiş, çayını içmiş, şimdi tek başına oturmuş, çünkü bu durumlarda onunla beraber olmam düşünilemezdi. rakısını yudumluyordu birden gecenin sessizliği içinde bir tüfek patladı hemen arkasından bizim gözcülerden biri bir eli ateş ederek buna karşılık verdi bunu karanlığın içinde ötede bir yerden başka bir tüfek patlayışı izledi İbrahim büyük bir serin kanlılıkla davranıp ateşin üzerine kumla örttü şimdi artık her yandan ateş ediliyordu gözcüleri göremiyorduk birbirlerine bağırırken seslerini seçebiliyorduk ancak Saldırganların kaç kişi olduğu belli değildi. Çünkü sinsice hareket edip ses çıkarmıyorlardı. Nerede olduklarını ancak ateş ettikleri zaman tüfeklerinin namlusundan çıkan soluk ışık dili açığa vuruyordu. Bir iki kez karanlığın içinde oradan oraya koşan beyaz giysili görüntüler çarptı gözüme. Alçaktan atılmış kurşunlar vızıldıyordu kulaklarımızın dibinde. Ama şükür hiçbirimize bir şey olmamıştı. Sonunda patlamalar yavaş yavaş seyreldi ve son bir iki el ateşten sonra her şey gecenin sessizliğine gömüldü. Bizim etkili savunmamız karşısında anlaşılan vurguncular şaşırmış, ümitlerini kesmişler ve geldikleri gibi sessizce çekip gitmişlerdi. Ali Ağa gözcüleri çağırdı ve orada kısa bir durum değerlendirmesi yaptık. ''Başlangıçta geceyi burada geçirmekte niyetimiz.'' Ama saldırganların gücünü bilmediğimiz ve gidip takviye alarak geri dönmeyeceklerinden de emin olmadığımız için kampı dağıtıp hemen yola çıkmaya karar verdik.